1703 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, dünyadan yüz çevirmek hakkındaki hutbesi, evet, Resulullah'ı ashabına hutbe okurken gördüm, şöyle diyordu, ey insanlar, sanki ölüm bizden başka insanlar üzerine yazılmıştır, sanki oradaki hak bize değil de başka insanlar üzerine yazılmıştır, sanki oradaki hak bize değil de başkasına vacip kılınmıştır, sanki ölüler yakında dönecek yolcularmış, biz de onlardan sonra dünyada ebediyen kalacakmışız gibi onların miraslarını yiyoruz her nasihatı unutmuş ve başımıza belaların gelmesinden korkmuyoruz, kendi kusurlarıyla uğraşmaktan başkalarının kusurlarını görmeyen kimseye ne mutlu, helal kazanan, davranışları gizli de iyi olan, açıkta da faydalı ve yolu doğru olan kimseye ne mutlu, kendini küçük düşürmeden, tevazu gösteren, malından günah işlemeksizin Allah yolunda harcayan, din ve hikmet sahipleriyle oturup kalkan, Fakir ve yoksullara merhamet eden kimseye ne mutlu, malının fazlasını harcayan, fakat sözünün fazlasını tutan, sünnete sarılıp bir dönmeyen kimseye ne mutlu Hz. Peygamber, minber üzerindeydi, ashabı da etrafını çevirmişti, hz, peygamber, ey insanlar, Allah'tan gereği gibi utanın, dedi, eşhabdan biri, biz Allah'tan utanıyoruz, dedi, Hazreti Peygamber, sizlerden kim Allah'tan utanıyorsa, ölümü unutarak bir gece bile geçirmesin, karnını, kafasını ve diğer azalarını yaramdan korusun, ölümü ve çürümeyi hatırlasın, dünya süsünü terk etsin buyurdu.